ile ambit'man. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar yıftalar. Harici'den sanat programındasınız Açık Radyo'da Ben Program Jones Bu kaydı Evden yapıyorum sosyal mesafelendirme alınabilecek en iyi önlemler arasında sayılıyor salgın öncesinde ya da sırasında kişilerin kendilerini sosyal ilişkilerinden sınırlandırmalarının da mümkün olursa evden e, çalışmalarında önemli değerli önlemler arasında görüldüğünü düşünüyoruz. E, bu nedenle ben de kaydı evden yapıyorum ve gündem. Şu günlerde son birkaç haftada hangi kültür sanat konusunu konuşursak konuşalım bir şekilde Covid-19'a konu bağlanıyor. Sadece kültür sanat alanında değil bütün hayatımız dünya çapında bundan ibaret hale geldi. Dolayısıyla ben de bunun biraz kültür sanat dünyasına yansımalarını ele almak istiyorum bu programda. Önümüzdeki haftada dijital bir sergiden bahsetmek niyetindeyim. Vakit kalırsa bu haftadan da ona biraz girebilirim. Zira çoğumuz e, müzeler sergiler fuarlar galeriler gibi kültür sanat alanının etkinliklerine ve projelerine ev sahipliği yapan yerlerden de uzak durmaya çalıştığımız mesafe koymaya çalıştığımız bir dönemden geçiyoruz ama kültür sanata erişim başka biçimlerle de mümkün bunu da anlatmaya çalışacağım. O zaman yavaştan başlayalım. Öncelikle genel bir yerden girmek istiyorum. Platform24.org web sitesine de yayınlanan 14 Mart tarihli Sınırlar Göçmen Aşamaz Virüs Geçer Ümit Kıvanç'ın bir yazısı. Biraz buradan başlamak istiyorum. Genel bir yerden bilgi vermek için. Onun yazısını alıntılarak. Anlatacak olursam, dünyanın sağlıkçıları koronavirüs salgınıyla baş edebilmek, uzmanlar virüse çare bulmak için dedinirken, biz sıradan insanlara düşen virüs kapmamak için gerekli tedbirleri öğrenmek, evden çıkmamak, başkalarıyla temas etmemek, olumlu anlamda rolümüz pek ufak demiş Mitkowicz. Fakat her birimiz tam teşkilatta kötü kadın adam rolü için gereken potansiyele fazlasıyla sahibiz. Tedbirsizlik ederek virüs kapabilir, bunu başkalarına bulaştırabilir, tasavvur edemeyeceğimiz yaygınlık ve bütünlükte acılara yol açabiliriz diye de vurgulamış. Göç dalgasıyla ilişkisini ele alıyor demokrasiyle olan ilişkisini ele alıyor Ümit Kıvanç 14 Mart tarihli platform 24.org'da yayınlanan sınırlar göçmen aşamaz virüs geçer başlığı yazısında hararetle tavsiye olunur ama ben son paragrafından bir bölüm okuyarak programa girizgahımı tamamlamış olmayı umuyorum bu defa da yeryüzünde hak hukuk adalet sosyal devlet adına oluşmuş ne varsa yok etmeye kararlı Dünya üzerine yaydıkları şirketleri ve kendileri zenginleşirken ulusların yüksek duvarlar arasında kapatmaya niyetli yeni otokratların afet halini kendi çıkarlarına kullanma tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Dünya alıştığımız bildiğimiz yaşam evresinin sonuna dayandı. Büyük dönüşümün içindeyiz. Kafa yorulacak ve konuşulacak çok şey var. Umarım gençler bu iş bizim gibi yarının dünyasında artık var olmayacak kuşaklardan insanlara bırakmaz demiş gençlerin rolünün. Önemini vurgulayan bir metin kaleme almış Ümit Kıvanç. Yeni bir fenomen değil. Uzunca süredir konuşuyoruz. Korona virüsü olarak adlandırıyoruz. Ee, yaygın adı bu ama Covid-19. Bunun genel olarak ekonomiyi, toplumları, gezegenimizi nasıl etkileyeceğine dair, nasıl bir kriz ve bu krizi nasıl yönetilebileceğine dair çok Fikir alışverişinde bulunan bir dönemden geçiyoruz. Ama son iki haftada hatta bu hafta sonu bunun zirveye ulaştığı söylenebilir Türkiye özelinden bahsediyorum. Ee, koronavirüsünün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından birçok etkinlik iptal edildi. Ben bunları vurgulamak istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyük kentlerdeki etkinlikler özellikle. Birçok filmin vizyon tarihi, gösterim tarihi ertelendi. İzlediğiniz Dünyayı da sarsıyor tabii ki dünyadaki etkilerinden de bahsedeceğim şüphesiz ama mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 Mart Cumartesi gününden Nisan ayı sonuna kadar yani Mayıs'a kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne ait tüm gösteri, gösterim ve sanatsal etkinliklerin ertelendiğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi yine tedbir nedeniyle tüm kültür sanat etkinliklerini iptal etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2 Mayıs 2020'ye kadar düzenlediği tüm tiyatro, konser, sergi, panel gibi kapalı alandaki tüm etkinliklerini iptal etti. İzmir, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Narlıdere'de birçok etkinlik iptal edildi. Narlıdere'de 22-30 Mart arası bir tiyatro festivali düzenleniyormuş. O iptal edildi. 25. İzmir kitap fuarı iptal edildi. Haziran ayına ertelendi. Bir kısmı ile ilgili çeşitli ertelenme tarihleri de paylaşılıyor ama o tarihlerin de ne kadar geçerli olacağı tartışma konusu. E, vizyona giren filmler durduruldu. Galalar keza durdurulmuş e, durumda. Türkiye'den bir tabii ki diğer önemli haber vermem gereken özellikle sinefilleri etkileyen bir haber. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali iptal edildi. Aynı zamanda yine İKSV bünyesinde Şişhane'de faaliyette olan bir gösteri, müzik, konser merkezi, salondaki etkinlikler de iptal edildi. Şimdilik İKSV'nin sonraki festivalleri olan Haziran ayındaki müzik festivali ve Haziran sonu Temmuz ayındaki caz festivali için satışlar devam ediyor ama İKSV'nin gişesi de kapalı. Bu satışlar online gişelerden devam ediyor. E, kurumlar, Türkiye'deki kurumlar bu hafta sonuna kadar, Cuma'ya kadar Henüz bir kapatma kararı, erteleme anons gibi şeylere geçmemişlerdi. O yüzden bu hafta sonunun ya da cuma itibariyle konunun zirve yaptığını söylemek mümkün. Ertelemelere şöyle bir bakalım. Öncelikle benim de bu yıl seçici kurulunda olduğum tam da kataloğa yazısını yazmaya hazırlandığım 31 Mart'ta açılışı yapılıp 1-5 Nisan arasında e, bağımsız ve yükselen sanatçılara yönelik bir proje, bir fuar, bir etkinlik olan Mamut. Ertelendi. Ne zaman ertelendi henüz belirli değil ama herhalde sonbahardan önce olmayacak gibi gözüküyor. Nisan ayında e, düzenlenecek olan Step İstanbul bu da bir nevi etkinlik buluşma fuar 10-14 Haziran'a ertelendiğini duyurdu. Kurumlara bakacak olursak Cuma günü arka arkaya birbirleriyle fikir alışverişinde de bulunarak kurumlar karar aldılar SALT. Galata ve Salt Beyoğlu ve Salt Araştırma da var biliyorsunuz. Kütüphane gibi bir araştırma merkezi olarak kullanılabilen. Ee, 30 Mart'a kadar kapalı olduklarını duyurdu. Keza Dolapdere'deki yeni mekanına taşınan Arter ya da Arter'in eski mekanını kullanan Meşer gibi Koç Vakfı'na bağlı kurumlar. Keza Yapı Kredi Kültür Sanat gibi kurumlar da e, Mart ayını komple kapalı geçireceklerini duyurdular. E, depo bir bağımsız sanat mekanı keza Kapalı olacağını şimdiden duyurdu. Akbank sanatta kapalı olacağını duyururken e, Sabancı bünyesinde yer aldığını söyleyebileceğimiz bir diğer kurum olan Sabancı Müzesi e, gerekli önlemleri aldıklarını belirterek Marina Abramovic sergisine ve tüm etkinliklerini kapatıp durdururken müzenin geneline yeni bir çalışma takvimi içinde ziyaretçinin gelebileceğini belirtti. Pera Müzesi sunan. Sunay İnan Kıraç Vakfı'nın bünyesindeki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera benzer açıklamalarda bulundular. Kapatıyorlar, etkinlikleri durduruyorlar ama müzeyi gezmek mümkün gözüküyor. Açılış, etkinlik, gösterim gibi şeyler yapmıyorlar ama müzenin geneli büyük önlemler alınarak açık tutulmaya devam ediyor diye anlıyorum. En azından ben bu kaydı yaparken ulaşabildiğim bilgiler bu şekilde. Bir başka müze İstanbul Modern ise her tür önlemi aldığını belirterek şimdilik etkinliklerini ve müzenin kapılarını açık tuttuğunu anlıyoruz yazılanlardan. Henüz bir kapatma ya da etkinlik iptali kararı yok. Anladığım kadarıyla özellikle okul gruplarına çocuklarına yönelik etkinliklerin iptal etmesi yani eğitimle ilgili etkinliklerin durdurulması söz konusu. E, okulların da zaten tatil edildiği günlerde Bunu e, tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Yine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaları takip edecek olursak e, önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Eşit Rey salonundaki tüm etkinlikler, topkü etkinlikler iptal. E, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tiyatro etkinlikleri, İSMEC gibi toplu eğitim veren e, yerlerdeki projeler İptal müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili ayrıca önlemler alınacak ama müzelerin de kapatılması gündemde anladığımız kadarıyla. Başka Türkiye'de bir atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, bahsettiğim sanat kurumları ya da İstanbul'daki özel müzeler ya da işte belediyeye bağlı kültür sanat kurumları kapanırken yavaş yavaş özellikle sosyal medyada Bağımsız sanat inisiyatiflerinin, bağımsız kültür sanat mekanlarının, özel tiyatroların, galerilerin de kapattıklarını ya da en azından randevuyla çalışma sistemine geçtiklerini sık sık görüyoruz. Özellikle konser, eğlence ile de anılan müzikli mekanlar, barlar zaten kapatılma kararı açıklanmış durumda ama... Daha da öncesinde Babilon Bomonti 6 Nisan'a, Salon İKSE 15 Nisan'a kadar etkinliklerini ertelemişti. Zorlu PSM 6 Nisan'a kadar tüm etkinliklerini durdurduğunu zaten açıklamıştı. Enkaz Sanat Nisan sonuna kadar etkinliklerini ertelemişti. Metin Altıok Şiir ödülü töreni zaten ertelenmişti. Dolayısıyla Kadıköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi gibi tüm etkinlikler de ertelendi. Yeniden hatırlatalım burada 10-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan İstanbul Film Festivali de İKSV tarafından henüz açıklanmayan ileri bir tarihe ertelendi. Bir tek köprüde buluşmalar bölümü 14-17 Nisan tarihleri arasında sunumlarla internet üzerinden erişebilir olacak. Ee, kısa bir ara vermek istiyorum ben bu programı yaparken bile yeni iptal e, kararları e, gündeme gelebilir ya da yeni kapatma ile ilgili yeni bilgiler gündeme gelebilir ama programın ikinci yarısında size dünyada bu alandaki gelişmeler ne oldu özellikle güncel sanat alanında biraz bunlarla ilgili haberler getirmek istiyorum ee, bundan önce de kısa bir müzik arası vermek isterim şu anda içinde bulunduğumuz dönemde dünyaya karşı hislerimizi de Belki endişelerimizi, tedirginliğimizle biraz yansıtan bir parça olabilir. I don't feel at home in this world anymore. Bu dünyada artık kendimi evde hissetmiyorum diye Türkçeleştirebileceğim bir parça. Farklı versiyonları olan bir parça. Aynı adta bir sinema filmi de var. Biraz B e, filmleri kategorisine girebilecek nitelikte e, bir film. Bu dönemde vaktiniz varsa evde belki de seyredebileceğiniz filmler arasında. Shaina e, versiyonuyla dinleyeceğiz. I Don't Feel At Home In This World Anymore. Sonrasında Hariciden Sanat programında ben Çelenk Açık Radyo'da size bilgi vermeye devam edeceğim. <gülüyor> Not my home, I'm just a passing through My treasures are laid up somewhere beyond the blue The unknown beckons me from a dark but open door But I don't feel at home in this world anymore back from me this alone is one thing i know but your love pardons me and now i own where to go i know she'll see me through being weak and being poor but i don't feel at home in this world anymore oh girl you know i ain't got no friend like you if you're Merhaba. Açık Radyo'da Harçtan Sanat programındayız. Ben programcınız Çeleng. I don't feel at home in this world anymore. Şaina'dan size bir parça yayınladım. Programın ilk yarısında koronavirüsü ya da COVID-19 olarak adlandırılan virüsün bu pandeminin Türkiye kültür sanat etkinliklerine yaptığı etkiden bahsettim. Kapanan, iptal edilen, ertelenen Projeler, etkinlikler, mekanlardan bir seçki sizinle paylaştım. Daha ben bu programı hazırlarken eminim yeni haberler, yeni belki ertelenme tarihleri e, geliyordur. Belki biraz daha önümüzü görebilir duruma gün ve gün geleceğiz. Ama şimdilik pek çok kurum evden çalışma, izin kullanma, kapanma gibi çeşitli önlemler, tedbirler Alıyor bütün bunlar dünyada Türkiye'den daha erken başladı belki koronavirüsünün farklı coğrafyalara Türkiye'den daha erken yayılmasının ya da en azından bunun haber olmasında etkisi vardır biraz programın bu bölümünde ikinci yarısında bunlara değinmek istiyorum bunları nereden takip ediyoruz kurumlar fuarlar, müzeler, bienaller, sanat kurumları bu konuda kendi çevrelerine erişebildikleri bağlantılara bilgilendirme mesajları gönderiyorlar bunlardan takip edebiliyoruz basına yani suya basın açıklamaları yapmaları gerekebiliyor ya da kültür sanat alanında ben şimdi özellikle güncel sanat alanına burada odaklanacağım bu alanda yayıncılık yapan dijital yayıncılık yapan bir takım oluşumlar düzenli güncellemeler yapıyor ben de bu bilgileri bu alanla uğraşan bir insan olarak The Art Newspaper'dan hyperallergic.com adlı web sitesinden Özellikle takip etmeye çalışıyorum anbean an güncelleme yapıyorlar en çok takip ettiğim iki site herhalde bunlardır biraz onlardan derledim ya da bana gelen diğer bilgilerden. Öncelikle bu tartışma başladığı zaman en çok gündeme Hong Kong çünkü çok etkilenen yerlerden biriydi malumunuz 19 Mart civarı başlayacak Art Basel'in Hong Kong. E, ayağının ne olacağıydı maalesef çok geç bir kararla uzun süre iptal mi olacak ertelenecek mi ne olacak diye hem katılımcı galerileri ve sanat kurumlarını hem de oraya gitmeyi planlayan uluslararası Koleksiyon ya da işte fuar ziyaretçilerini beklettikten sonra oldukça geç bir şekilde bu kararı açıkladılar. Ve de anladığım kadarıyla pek çok galeri Hong Kong'a gemiyle eserleri nakliye eder zor durumdaydı. Dolayısıyla stand ücretleri de ödenmişti. Dolayısıyla oldukça mağdur oldular. Şimdi de bir miktarını onlara iade ediyormuş Art Puzzle Hong Kong yönetimi diye e, duydum çok alanıma girmese de ekonomik yansımalarında bunun galerileri, katılımcıları, sanat kurumlarını zorlayan bir biçimde olduğunu anlayabiliyorum. Bir benzer e, fuar bu sene bizim de git yani benim de gitmeyi planladığım Art Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçen sene gidip size bilgiler paylaştığım bu fuar etrafında sadece Dubai'de değil Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, Abu Dhabi'de ve Şarika'da yani Sharjah olarak da bilinen kentte de çok sayıda kültür sanat etkinliği ve buluşma olur. 21 Mart e, dönemi ve sonrasında. Başlayacaktı bu etkinlikler. E, Şarika'da bienal değil, March Meeting adı verilen dünya çapında sanat profesyonellerinin bir araya gelip entelektüel akademik tartışmalara da gireceği e, bir zirve olacaktı. E, etkinlikler, sergiler düzenlenecekti her üç kentte de. Hepsi birbiri ardı ardına ertelendi, iptal dedi. Sadece önceden planlanan sergiler. Açıldı diye biliyorum. Oldukça doğru bir tarihte buna karar verdiler. Fakat mesela bu olurken ertelenmeyen ve devam eden fuarlar da oldu. Biri 26 Şubat'ta başlayan ve dünyanın en çok gezilen fuarı olarak bilinen Arco Madrid, İspanya'nın Madrid kentinde düzenleniyor. Güney Amerika'dan Amerika kıtasından ve Avrupa'dan çok sayıda galeriyi ve ziyaretçiyi ağırlıyor 26 Şubat 1 Mart tarihleri arasında ben de oradaydım çok da kalabalık bir fuardı biz Türkiye'de en azından seyahatlerde bu konuda önlem almaya başlamışken orada hiç esamesi neredeyse okunmuyordu diyebilirim şu anda geldiğimiz noktada ise İspanya'da olağanüstü hal ilan edilmiş durumda keşke daha erken tedbir alınsaydı diyorum. Ee, bir diğer iptal edilmeyen ise TEFAF 7-11 Mart tarihleri arasında Hollanda'nın Maastricht kentinde. Hatta burada koronavirüs vakasına bile rastlandığı ortaya çıktı. Biraz büyük bir kriz yaşandı. Ee, kriz iyice doğruya çıkmadan önce New York'ta, çünkü şu anda New York'ta Metropolitan Müzesi, New Museum, MoMA, aklınıza gelebilecek her müze, sanat kurumu, galeri, inisiyatif kapanmış durumda okullar kapanmış durumda New York'ta Halkı 4-8 Mart tarihleri arasında bundan daha bir hafta 10 gün önce New York'ta Armory ve Volta fuarları bu büyük kalabalık etkinlikler dünyanın dört bir tarafından katılımcılar yani alanlar ve satanlar sergileyenler ve kullanıcıları bir araya getirdiği bir program düzenlendi e, Venedik Vienneli'ni merak edebilirsiniz keza İtalya Bu pandeminin en yaygın olarak görüldüğü yerlerden biri. Bu anlamda daha mobilya tasarım alanındaki bir fuar olan Salon Mobilya zaten ertelenmişti. Çok önceden yine Miart'la ilgili bir takım bilgiler bekleniyor. Ama Venedik'teki işte karnaval vesaire düşünürken neler olacağı düşünürken Birçok Kuzey İtalya'daki özellikle Kuzey İtalya'daki müze sanat kurumu hatta kentler kapatıldı. O yüzden bunun detayına çok girmek istemiyorum. Her şey kapatılırken Venedik Bienniali'de son derece sağlıklı bir karar aldı. Bu yıl mimarlık sergisi var Venedik Bienniali'nde. Dünyanın dört bir tarafından ülkeler katılıyor. Aynı zamanda uluslararası bir sergi de yapılıyor Haşim Serkis küratörlüğünde. 23 Mayıs'ta resmen kapılarını açması beklenirken 29 Ağustos'ta açma kararı verdi 3 ay Erteledi. 27-28 Ağustos'ta ön izleme yapacak ve en baştan duyurduğu tarih olan 29 Kasım'a kadar açık kalacak. Çünkü daha fazla erteleyemiyor. Venedik Biyeneli Vakfı'nın düzenlediği, yıl içinde düzenlediği film festivali, müzik festivali gibi başka etkinliklerin programlarının sarkmasına imkan olmadığı için. Dolayısıyla 6 aylık bir program 3 aya inmiş durumda ama son derece sağlıklı ve zamanında verilmiş bir karar olarak bunu takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Bütün bu bilgiler ışığında geleceğe yönelik de erteleme kararı ya da yeniden programlama kararları beklediğimiz etkinlikler var. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum size. Örneğin New York'ta 5-10 Mayıs'ta öngörülen ön Freeze fuarı var. Londra kökenli bir fuardır ama New York'taki ayağı da son derece önemli. E bu Armory ve Volta devam etti evet ama şu anda New York'ta ve bütün Amerika'da büyük bir olağanüstü hal durumu var. 5-10 Mayıs'taki Freeze ne olacak bunu bekliyoruz. Ee, Haziran'da iki tane önemli bir Yener var Avrupa'da. Her iki yılda bir Avrupa'nın başka bir kentinde coğrafyasında düzenlenen Marsilya'da bu yıl düzenlenecek olan Manifesta Avrupa Bienali var. Örneğin Haziran başında. Akabinde yine Arl civarında Rancourtlar adlı fotoğraf festivali var. Ama asıl önemlisi Berlin'de Haziran'ın yine ilk yarısında heyecanla beklediğimiz Berlin. Biyeneli var bütün bunlar ne olacak yine Berlin Galeri hafta sonu var bahar aylarında bütün bunlar ne olacak bekleniyor çünkü şu anda Berlin'deki bütün müzelerde ya da yine keza Marsilya'daki Fransa'daki pek çok müze ve sanat kurumu da kapanmış durumda örneğin Berlin Biyeneli açılış dönemine kadar süreç içinde küçük küçük sergiler yapıp en sonunda bir sonuç sergisine erişecek. ama o süreç sergileri şu anda kapat mak durumunda kaldı. Ee, geçici bir mekan olarak, bir laboratuvar olarak kullandığı mekanı kapatmak durumunda kaldı. Bu Berlin-Bienneli'nin Haziran'da başlayacak ana sergisini de şüphesiz etkileyecektir. E daha da önemlisi, dünyanın en büyük fuarı Art Basel. İsviçre'nin Basel kentinde Haziran ortasında düzenlenen bu Basel ve etrafındaki etkinlikler keza hemen ona paralel düzenlenen, hemen onun öncesinde düzenlenen Zürich Sanat hafta sonu ne olacak? Şu anda ertelenmeyle ilgili bazı dedikodular kulağımıza geliyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir duyuru yapılacaktır. Temmuzda Liverpool Bienali var. Yine Temmuzda Tokyo'da Olimpiyatlar var. Sanat kurumları kapalı. Ve her şeyden önemlisi heyecanla beklediğimiz bir diğer etkinlik olan Guanju Bienali var. Eylül başında açılması planlanan Kore. Bu anlamda Tokyo, Kore e, bu anlamda en zor dönemlerden geçen yerler Kuvancı BN'nin şimdiden sanatçılarına ve ekibine hani ile ilgili e, kontrol her şeyin kontrol altında olduğunu ama haber beklemelerinin gerektiğini dair bilgiler e, geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunları takip ediyoruz sadece güncel sanat alanında değil. Fransa'da Louvre kendi çalışanlarının kararıyla biliyorsunuz kapandı. Hatta 100 kişinin üzerinde her tür buluşma şu anda Fransa'da yasak sadece Mise d'Orsay, Mise d'Orangerie ya da Mise National Picasso değil. Pek çok yani 100 kişi geçen her tür buluşma dünyanın dört bir tarafında önlem amaçlı durdurulmuş durumda. Bu haftalık burada bırakayım. Önümüzdeki hafta umarım size British Konsolosluğu'nun 4 yıldır düzenlemekte olduğu e, bir dijital sergiyle ilgili bilgi vereceğim. Böylece hala evden çalışmaya devam ediyorsanız internetin başında da gezebileceğiniz e, bir sergi olabilir. Bu e, ya da korona ile ilgili yeni güncellemeler yapmamız gerekiyorsa öyle de bir bilgi verebilirim. Programlara devam Ediyorum Haricden Sanat programında size sağlıklı haftalar diliyorum hoşçakalın Haricden Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. Tokyo,